o şehvetin arzusunda, bu da bu şehvetin arzusunda ve burada sözde davetçilik yapıyor o kadına veyahut da o kıza o hal boyunca hep masiyet içerisinde yaşıyorlar dolayısıyla internet üzerinde veyahut da memne üzerinde mektupla, telefonla neyse bu tür mesajlar gönderdiği zaman zamanla Allah korusun şeytan ondan da ondan da çok daha kuvvetli olduğu için hele deyince imanı zayıf ise her an için